Deniz Öztürk yayınımızda Düzce Umut Atölyesi'nden hoş geldin Deniz. Merhaba, hoş buldum. Evet, harcımıza umut kat diyorsunuz her şeyden önce. Düzce Umut Atölyesi bir yaşına basıyor ve Cuma günü bir etkinlikle bugünü hem kutlayacak hem de aslında yeni katılımcılara bir çağrı niteliğinde bir durum evet. olduğunu da söyleyebiliriz galiba. Biz evet, aynen öyle. Evet, kısaca yayında bahsetmiş olduk ama Düzce Umut Atölyesinden bir bahsedebilir misin ki öncesinde kooperatif kısmını da es geçmeden mutlaka rica ederim. Ee, şöyle o zaman başlamak gerekiyor Düzce Umut Atölyesine gelmek için 1999 yılındaki Marmara Depreminden sonra e, şey kiracıların konu sorunu çözülememişti. Evet ya oradan tekrar devam edeyim mi alayım mı? Tabii tabii tabii. Yani sen ha. oradan başta bir cümle gibi biz arayı keseceğiz zaten. Ee, 1999 yılında Marmara depreminde gerçekleşen deprem Marmara bölgesinde gerçekleşen depremden sonra 1999 yılındaki hı hı. E, yalnızca ev sahibi olanların eee konut sorunu çözülebildi. Kiracıların konut sorunu çözülememiş, çözülememiş oldu ve evsiz kaldılar. Nasıl çözülmüştü ee, bu sonra... sorun? Ben bir de onu sorayım. Onu da Efendim? hatırlatmış olalım. Bu sorun nasıl çözüldü? Yani devlet tarafından çözülmüştü demiştik. Ev mi verildi ha. bu kişilere? Ne oldu peki? Ee, ev sahibi olabilmeleri için destek verildi, ya kredi desteği oldu, hı hı. Ee, ya maddi destek veya işte yer gösterildi ev yapabilmeleri hı hı. için. Ama kiracılar bu işin içinden çıkamadılar ve galiba yaklaşık 600 kişiden bahsediyoruz burada. Evet, kiracıların sorunu çözülemedi, yaklaşık 600 kişilik bir e, topluluktan söz ediyoruz. Hı hı. Ee, daha sonradan 2002 veya 2003 <gülüyor> yılında olması lazım bir dernek kurdular, depremzedeler Derneği. Hı hı. Ee, ve depremzedeler derneği olarak bu konu sorununa bir çözüm aramak üzere harekete geçtiler. Yani bu anlamda aslında Türkiye'nin ilk kiracı hareketi olduğundan bahsedebiliriz yani dernekleşmeleri açısından evet. depremzedelerin. Eee ee, sonrasında... ne, ne derneğiydi bunun ismi? Onu da söyleyelim. Efendim? Ne derneğiydi bunun ismi? Ee, depremzedeler Derneği. Depremzedeler Deprem... Derneği. Evet. Hı -hı. Sonra Hı -hı. ne oldu? Ee, sonrasında kooperatif kurdular. Konu Haklarını, konut sorunlarını çözebilmek için. Kooperatif kurma sebebi de işte şeyden devletten bir arsa talep etmek. Kooperatif üzerine bir arsa yalnızca inisiyatif bir arsayı göstermek. Bunun üzerine kendi evlerini yapabilmeleri işte çözümünü getirdiler aslında kooperatif kurarak. Bir çözüm önerisi çıkardılar aslında ortaya galiba. Evet, böyle <gülüyor> bir çözüm önerisi getirdiler. Yani işte o bildiğimiz kooperatif süreci aslında kooperatiflerin işleme süreci. Hı hı. Ee, i̇şte bizim 2014 yılında Tokin'in e, bu kooperatifi arta tahsis etmesi ile e, yalnızca bu sorun çözülmüş oldu. Yani o 2003 yılından başlayıp 2014'e kadar devam eden o e, fiili hak arama mücadelesi yalnızca devletten kendilerine e, inşaat yapacakları bir alan göstermelerinin mücadelesiydi. Hı hı bu kadar uzun süren bir e, hukuki mücadeleden bahsediyoruz. 2014 yılında arta tahsisinin gerçekleşmesinin ardından yine kooperatif üyeleri, tabii bu e, süre içinde şeyden de bahsetmek gerek. Yani ilk başta bir 600 kişiden bahsediyoruz ama hı hı. E, zaman içinde tabii çok uzun bir süreden de bahsediyoruz. Yani 12-13 yıldan bahsediyoruz. Bu süre zarfında bir şekilde kendi konut sorununu çözüp Kooperatiften ayrılmış olanlar oldu, Hı. ev sahibi olmuş olanlar oldu çünkü kooperatifin e, üye, şükreyi, e, içinde, üye koşulları yolma üye şartları içinde ev sahibi olmamak kendisinin veya 18 yaşının altındaki çocuğunun ev sahibi olmaması da bulunuyor. Hı. Yani Hazır bunu söylemişken size de değinmem yerinde olur. Kooperatifin tip sözleşmesi yok. Yani kendi şartlarını belirlediği bir kooperatif sözleşmesi var, üyelik sözleşmesi. Hı hı. Bunun içinde de işte depremi, düzce de yaşamış olmak, Marmara depremini. Kendisinin 18 yaşındaki çocuğunun Türkiye'nin herhangi bir yerinde konut sahibi olmaması... Koşulu. ve de inşaat başladıktan sonra inşaatlı bir fiil çalışması mecburiyeti yani çalışması gerektiğini kabul ederek insanlar kooperatife üye olabiliyorlar. Yani Dolayısıyla Biz şimdi artık tasarım aşamasını bitirdik cuma günü işte bunu kutlayacağız diyoruz bir yaşın düzcomumu tatölüsi bir yaşında doldurdu, Bundan sonraki o birlikte inşaat kısmında da gerçekten hani üyelerle beraber de hatta yani elinden kim ne geliyorsa onlarla beraber gerçekten bir birlikte inşaat süreci işlemeye başlayacak bundan sonrasında. Evet. Peki şey bir tekrar dönersek düzce Umut Hı -hı. Atölyesi bütün bu deprem zedeler derneği sürecine nasıl dahil olmuştu? Yani 14 Hı -hı. pardon 11 yıllık bir hak arama süreci dedik arada arkasından da. Gerçekten sizin dahil oluşunuz var bu da bir çağrı ileydi galiba bir onu evet, da söylersen. Yılında, evet hani 14 da... yılında o kendi mahallelerini kendileri yapmak istedikleri kendi yaşam alanlarını kendileri oluşturmak istedikleri için bir çağrı yaptılar yine işte dayanışma temelli. Ee, hani bu konuda bize kim yardımcı olabilir diye çünkü zaten bir taraftan da bu e, şey etkileşim yani kooperatif ve düzcumu atölyesi etkileşim de bir umut derneğinin organik bağlarıyla e, gerçekleşmiş bir etkileşim çünkü bir umut derneğinin kuruluşu da e, depremden sonra e, oradaki e, arama kurtarma çalışmalarına katılan insanların e, katkılarıyla yapılan bir şey oluyor, kuruluş oluyor. Hı hı. Yani o 99 yılından beri deprem zaten etkileşim halinde olan, organik bağları olan bir topluluk bir umut derneği. Hı hı. Ee, bu 2014 yılında gerçekleşen Arka tahsisinden sonra da e, bu çağrıya cevap veren e, çeşitli disiplinlerden meslek alanlarından gelen gönüllülerden oluşuyor Düzce mut atölyesi. Yani en kısa anlatabileceğim şekli bu oldu maalesef çünkü çok çok uzun bir süreden bahsediyoruz aslında <gülüyor> çok dolu olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani aslında ee, deprem sürecinin de içinde olan depremzedelere de e, yani dernek sürecinde de yardım etmiş pek çok insanın bir araya gelişiyle oluştu. Evet dedik en son. Ee, yani birçok insan deprem sürecinden beri depremle zeeralet etkileşim halinde olan insanlar da var düzcan mutatöyyesi içinde e, bu çağrıya yanıt vermiş olan ve tamamen e, dernekle de işte şey depremzedelerin bu mücadelesiyle o çağrıdan sonra karşılaşmış e, bunu o çağrı çağrıyı ondan sonra duymuş olan insanlar da var, gönüllüler de var atölye Hı -hı. bünyesinde. Peki şeyi de sorayım ben. Bu 11 yıllık mücadele sonucunda Düzce'de nasıl bir yer verdi devlet depremzedeler için? de ilk başta bir arsa ve arazi diyelim aslında bir arazi gösterdi belediye hı hı. E, TOKİ. Fakat bu arazinin herhangi bir altyapı çalışması yapılmadığı için yani arsa haline gelmediği için inşaata uygulamıştım. E, e, uygun bir alan olmadığı için ve bunun masraflarını da kooperatif üyelerinin kendisinin karşılaması beklendiği için yani altyapı getirilmesi vesaire gibi hizmetlerin kooperatif üyelerinin karşılaması beklendiği için kooperatif bu ilk başta e, yapılan arsa tahsisine karşı çıktı. Hı hı. Onun üzerine başka bir ve bizim şu anda üstüne inşaat yapmayı düşündüğümüz proje alanımız olan arta e, verildi. Bu da Beyköy'de. Düzce'de bir ilçede Beyköy Belediyesi sınırları dahilinde bir e, alan. Peki e, bu mücadeleyi bizzat yürüten insanların e, hı hı. en azından bu konuda ne hissettiklerini ve yani memnun olup olmadıklarını sormak isterim ben. E, bu konuda dediğiniz Arsa Arsa yani hani yani. Beyköy'de verdiler ve hani e, evet galiba altyapıyı da yine depremzedeler kendileri karşılayacaklar. E, her şeyi kendileri yapacaklar. Belediye Anladığımız kadarıyla bir sorumluluk almıyor burada. Ee, şunu yanlış ifade etmiş olabilirim. Eksik ifade etmiş olabilirim. Bu bizim şu an üzerinde proje yaptığımız şey zaten arsa... E, arsa yani altyapı hizmetleri getirilmiş durumda olan planlamaya hı. açık konut yapmaya müsait bir alan hı, e, bundan hı. önce ya itiraz ettikleri bundan önceki şeydi orayla şu an zaten herhangi bir ilişkimiz yok hı, yani tamam. o alanın nerede olduğunu ben mesela şahsen bilmiyorum hiç anladım görmek. anladım bu o seferki tarzı... yani mücadelenin sonunda aslında kazanılmış bir hak olarak Kazanım, aynen öyle yani belediye bu kadar e, sorumluluğu üstünden atmış değil bizim şu anda e, proje yaptığımız alanda ilgili olarak. Evet, düzce Beytepe'de bir arazi Bey ah pardon Beyköy'de bir evet. arazi de kurulacak. Peki Umut Atölyesi nasıl bir destek bekliyor ve bu süreçte neler geldi başına belki çok kısa onlardan da konuşabiliriz şimdi. Umut Atölyesi bundan sonraki süreçte artık proje tamamlandığı için yani somut olarak <gülüyor> ilk başta söyleyebildiğimiz olan daha fazla katılımcı desteği bekliyor. Yani daha fazla Süreçte bizimle beraber yürümek isteyen, bizimle beraber dayanışmak isteyen herkesi, herkesin desteğini bekliyor diyebiliriz. Nasıl bu, destekler bunlar? Sponsorluk değil, maliyetine alım yapabileceğimiz yerlerle evet. iletişime geçmek isteriz demişsiniz mesela Metinlerden evet, birinde. Bu, bu bir tanesi. Yani bu dayanışma biçimlerinden bir tanesi olarak tanımlayabiliriz. Yani sponsorluk kabul ettiğimiz bir şey değil. İlkesel olarak da karşı çıktığımız bir şey <Gülüyor> Ee, ama yani şimdi günümüz koşullarında tabii bir de yani bir yoksulluk durumu da söz konusu burada. Evet. Maliyetine malzeme satışını yapabilecek e, firmalarla iletişime geçmek niyetindeyiz. Hı hı. E, bu şimdi çok somut olarak ortaya koyabildiğimiz bir şey. İnşaat için gerekli olan adımlardan bir tanesi. Bir de bunun dışında bu kampanyanın, işte Umut Atölyesi'nin ve kooperatif üyelerinin verdiği mücadelenin daha görünür kılınmasını da istiyoruz. Yani daha fazla kişinin duyması, daha fazla kişiye ulaşmasını istiyoruz. Bunun tabii ki inşaatın bitmiş olması ile ilgili, yani bitmesini istememizle ilgisi var ama bunun dışında bir de yani kooperatif üyelerinin kendilerinin ifade ettiği biçimle şimdi size aktaracağım. Bu mücadelenin ve bu kooperatifleşmenin Türkiye'ye örnek olması niyetindeler. Yani başka bir türlü inşaatın, başka bir türlü dayanışmanın, başka bir mahalle oluşumunun, başka bir yaşam biçiminin Mümkün olduğunu da e, Türkiye'ye göstermek istiyoruz diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yani bunu göstermenin her türlü yoluna e, atıyoruz ve ihtiyacımız var. <gülüyor> Bekliyoruz herkesi gelebilecek, destek olabilecek kim varsa. Yeni bir yaşam formu ve aslında yeni bir yaşam biçimi, yeni bir mahalle biçimi de diyorsunuz aynı zamanda. E, 234 konutluk bir yaşam alanı inşa edilecek evet. oraya aynı zamanda. Peki evet. e, bu nasıl bir mahalle olacak? Burada nasıl evler var ayrıca? Yani e, mahalle kültürünü yaşatabileceğimiz ve zaten hani bu bu mücadelenin içinden gelen insanların bir arada yaşayacağı bir yerden bahsediyoruz. Bu çok mühim ve bir yerde duruyor zaten. E, evet. Nasıl bir yer tasarlandı orası için? E, burası için tamamen bizim e, en baştan beri hep söylediğimiz o birlikte mücadele, birlikte tasarım. Ee, söylemini yine yani altı boş değil. Çünkü katılımcı bir pratikle bu mahalle tasarımını gerçekleştirdik bir sene içinde. Katılımcı pratikten kastımız da gerçekten her adımda e, bütün o kullanıcının ihtiyacı olan e, ihtiyaç duyabileceği veya dertleri, endişeleri neyse bunu anlamaya yönelik çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdik. Ee, bunlar sonucunda elde ettiğimiz verilerle bir mahalle ...tasarladık... Ee, bu en basit olarak şöyle bir şey söyleyebilirim yani şey, tasarıma şekil veren e, ilkelerden bir tanesi avlulu bir sistem istiyor olmalarıydı yani aslında hem mahremiyet kaygısı var gerçekten ev içinde bir mahremiyet duygusu ihtiyacı var bir taraftan da ortak alanlar çok ön plana çıkıyordu yani hep beraber vakit geçirebilecekleri alanlar istediler birbirlerine sırtını dönmüş binalar işte birbirini görmeyen cepheler değil de tam tersine her şeyin ortak olarak görünebileceği ve ortak vakit geçirebilecekler alanlar istediler hı hı. Ee, ve bunlar var yani mahalleden kastımız bu. Çocukların da oynayabileceği, işte yani yaş gruplarının e, bütün o beklentileri karşı beklentilerini karşılayabileceği unsurlar var proje içinde. Hı hı. Beraber yaptık zaten hepsini. Yani böyle yani birçok kez gittik geldik düzceye. Onlar geldiler. Her adımımızda tartıştık hı hı. ve ortaya e, şimdi işte o Cuma günkü etkinliğimizde de anlatacağımız proje çıkmış oldu. Peki Umut öylesi kaç kişidir bütün bu süreç yürürken eminim bu zaman zarfında çok insan girip çıkmıştır büyük bir sirkülasyon vardır ama nihayetinde kaç kişiden çıktı bu Umut evleri fikri yani ya da kim kaç kişinin elinden çıkıyor şu anda nasıl yürüyor? Yani <gülüyor> hiç saymamışım <gülüyor> kaç kişi olduğumuzu gerçekten. şimdi siz <gülüyor> Spesifik bir rakama da yani. ihtiyaç yok belki ama yani büyük bir ekip midir, küçük bir ekip midir? E, aslında ekibi anlamak için soruyorum ben. E, aslında şöyle yani bence e, mevcut o yani piyasada tasarım yapılma şeyini <gülüyor> öngördüğümüzde, onu ortaya koyduğumuzda diyeyim. Ona kıyasla kalabalık bir ekibiz. <gülüyor> yani bir sürü mimar, bir sürü plancı, e, mühendis. Hı hı. İşte ne bileyim iletişimciler gazeteciler, sosyologlar hepsinin içinde olduğu bir şeyden akademisyenler, öğrenciler yani birçok gönüllüden oluşan hı hı. bir ekibiz ee, tabii ilk başlarda daha şeydi, daha e, kalabalık toplantılar sırasında hı hı. zaman içinde azaldık yani tabii ki bunu e, gündelik yaşam mecburiyetlerine bağlamak da çok e, mümkün yani öyle yapmak tabii. gerekir ortaklar ee, arasında zaman ayırmak çok büyük enerji gerektiren de bir çaba aslında. Biraz da zaten bunun da bizim yani bütün dünya insanı olarak aslında ihtiyacımız olduğunu da düşünüyoruz. Yani bu paylaşımın ne kadar çok kişiyle yapılması o kadar önemli, o kadar kıymetli hale geliyor. Evet. O ilişki çok önemli hale geliyor kişiler arasında. Nihayetinde bir ortak alan yaratmaktan bahsediyorsunuz aslında ve hani devletin şimdiye kadar çözüm bulmadığı bir şeye kolektif bir çözüm bularak evet. ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu yüzden de öne çıkması kıymetli. Bana kalırsa en azından. Evet teşekkürler. Bizce <gülüyor> ifade etmişiz o zaman. Evet yani 294 konutluk ortak yaşam alanlarının ön planda olduğu evler ve böyle bir yaşam alanı kurabilmek mühim. Eminim içinde AVM olmayacaktır örneğin. Neler olmayacak? <gülüyor> <gülüyor> AVM yok. 234 konut son aşamada gelinen aşam aşamada üye sayısı bu kadar şu anda. Hı -hı. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü başlarda bir 600 falan dedim. Hani onu yine evet. atlamış olabilirim konuşma sırasında. Hı -hı. Şu an 234 konutluk bir projeden bahsediyoruz. E, tabii bu evet kadar... AVM yok. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> yani 11 yıllık mücadele sonucunda aslında 234 kişi de bence hiç az değil. Yani bu kadar insanın mücadele ettiği. Çünkü nihayetinde evet, bir evet. evden bahsediyoruz. Yani herkesin ilk olarak... Ne bileyim istediği hayatında ilk olarak en ön seviyeye koyduğu şeyden bahsediyoruz. O yüzden 234 bana kalırsa evet. çok önemli bir rakam. Ee, Hı -hı. Peki şimdi e, neler olacak Cuma akşamı? Bir de onu konuşalım. Yani bir toplantı evet. ve bir çağrıdan da bahsediyorsunuz çünkü evet. aynı zamanda. Hı -hı. Cuma akşamı Studio X'te İstanbul'da e, saat 7'de başlayacak etkinliğimiz. Hı -hı. projenin gelmiş olduğu son hali sunacağız hep beraber. Ee, işte projeye dair detaylar, iç mekanına dair detaylar sunulacak. Yani bütün yaşam alanını aslında detaylı bir biçimde anlatacağız Hı -hı. ve bu e, aşamaları da anlatacağız. Yani şimdi çok fazla detaya giremedim ama aslında arkasında yani hem o 13 yıllık bir e, mücadele artı bir de bir yıllık düzgün tasarlıyorsun sadece tasarım aşamasındaki o süreçlerini Anlatmaya çalışacağız cuma akşamı. Hı hı. Ee, sonra yine bizim süreci anlatan 3 tane videomuz var. Onları e, izleyeceğiz hep beraber. Hı hı. Ee, ve de işte bir panomuz olacak. Bu panoda e, kim ne şekilde yardım edebilecekse oraya desteklerini bekleyeceğiz. Hı hı. Yani kendilerinin yazabileceği veya işte e, bir yerden eklemlenebileceği e, iş alanları diyeyim, hı hı. E, çabasındayız. E bir de işte hep birlikte olalım, <gülüyor> daha kalabalık Zaten. olalım evet. mümkünse. Böyle bir çağrı. Evet, peki son bir şey belki, e, Hı -hı. şimdilerde proje halinde değil mi? Bütün fikir, bütün durum, her evet, şey bir proje. Evet, şuan inşaat şeyi yok, hareketi yok ama... Yani başladı başlayacak çok yakın. Evet yani e, en azından şunun için e, bir durum var değil mi? Yani hani o hazırlıklar ilk hazırlıklar yapıldı mı? İnşaatlara başlanabilir durumda mı yoksa bütün bu tanışmalar daha buna da mı vesile olacak? Henüz o aşamada mıyız? Hangi aşamadayız e, tam? Şu an e, arsa dümdüz duruyor. Hiçbir inşaat <gülüyor> alanı e, çalışmasına gidilmiş durumda değil. Zaten ruhsat... ...çıkmasını bekliyoruz. Ruhsat aşamasındayız şu anda inşaata başlamak için. Hı hı. Ee, yani tabii bu destek bunu da kapsıyor. Yani şeyin arsanın inşaata hazırlanması da ayrıca bir maliyet ve bir iş gücü ve bir enerji gerektiren bir işlem. Onu hı. da kapsıyor bundan sonraki şey, çağrımız, destek, çağrımız. Belki bundan bir yıl sonra yani Umut Evleri'nin hayata geçmiş halini konuşuyor olacağız burada. Umarım. <gülüyor> Çünkü yine şöyle bir e, mecburiyetimiz de var. Yasal bağlılığımız da var. E, 775 sayılı gece kondu kanunu kapsamında arsa tahsisini aldığımız için e, bize Tokya yalnızca 2 sene verdi. 2 sene içinde 234 konutun su basman seviyesini görmüş, görmek istiyor. Yani 2016'nın Eylül ayında gelip arsaya bakıp 234 tane su basman seviyesinde inşaat görmezse yer... Arşayı geri alacak hmm. ve bizim orada yaptığımız e, masraflar kooperatifin e, ödediği ücretler filan belki bir kısmını geri alacağız ama büyük ihtimalle bir kısmını da geri alamayacağız. Hmm. Böyle bir süreç o yüzden yani zaman açısından çok büyük bir sıkıntımız var. Enteresan olan da şu galiba, 11 yıllık mücadeleyi siz verdiniz, bütün kavgayı siz ettiniz ama Toki gelip bir yıl içinde sizden bunu geri de alabiliyor yani hani hiçbir ee, evet. şey yokmuş gibi. Evet, <gülüyor> yasalar. <gülüyor> yasalar diyelim ve... E, evet. Yasalar kiracının yanında değil. <gülüyor> değil, zaten e, galiba bu bütün bu süreçten de bunu anlamış oluyoruz. E, evet. Bütün bu evler e, küçük evler galiba değil mi? Çok büyük fotoğraflar görmedim ben. Ee, evler... Üç katlı mı? Ee, işte şeyle, üyelerle beraber yaptığımız evler, küçük de denemez. Büyük de denemez. Orta diyelim. Ee, <gülüyor> İhtiyaçlarını karşılayacak araçıda. Yok yani 3 katlı ben... binalar filan gibi gördüm en çok ben. Dışarıdan ha, gözüken Tabii aile. evet. 3 e, ve 4 katlı binalar. Zaten 4 kattan fazla yapamıyoruz. Deprem bölgesi olduğu için yönetmelikte de öyle bir bağlayıcılığımız var. 4 kattan fazlasına çıkamıyoruz yasal olarak. Zaten e, istemiyoruz da çıkmayı. Hı -hı. Çünkü zaten deprem... E, travması hala atlatılmış bir şey değil. Yani hay insanların hayatları değişti depremden sonra ve dört kattan sonrası o bina ve büyük hissini verdiği için onu da istemiyoruz. Tam da bu yüzden. E, Deniz Öztürk'le beraber Düzce evet. Umut Atölyesi'nden çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Cuma akşamı Studio X'de saat 19'da başlayacak toplantı. E, herkese davet ediyorsunuz galiba. Evet. Zor gözle bekliyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. ederim. Bol şans bu arada tamam. hepimize. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler.